Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ez Zehravi Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in insan sağlığına dair emirleri, ve Hazreti Peygamber'in hadis ve uygulamaları İslam dünyasındaki tıp alimleri için her daim yol gösterici olmuştur. Doğuda Basra, Bağdat, Kahire'de yaşanan ilmi gelişim aynı şekilde Batı'da da sürüyordu elbette. Endülüs'te doğup büyüyen Ebu'l Kasım Halef bin Abbas e-Zehravi de Batı'daki büyük gelişim ve devrimin en önemli temsilcilerinden biridir. Endülüs medeniyetinin merkezi niteliğinde olan Kurtuba'da Ez Zehra kasabasında dünyaya gelmiştir, Ez Zehravi. Batıda Abul Kasis ve Albakeysiz olarak ün kazanan Zehravi, tıp eğitimini o dönemin büyük ustalarından İbni Cülcül, Ebu Bekir Razi, İbnül Cezzar el Kayrawani gibi alimlerden almıştır. Tıbbın yanında fizik, matematik ve astronomiyle de ilgilenmiş, kendini geliştirmiştir. Efendim yaptığı çalışmalarla modern cerrahinin temellerini atan Ezhehravi hem teorik hem de pratik tıp konusunda uzmanlaşmıştır. Hayatı boyunca tıp ve eczacılık konusunda çalışan Ezhehravi kendi döneminin en önemli cerrahlarından olmuştur. Ezhehraviyi kendi devrinin ötesine taşıyan ve cerrahinin babası unvanını kazandıran şey ise Kitabut Tasrif Limen Aceze Anit Telif adlı ansiklopedik eseridir. Bu eser 1500 sayfa, 200 şekil ve 30 makaleden oluşmaktadır. Zehravi'nin neredeyse bütün hayatını adadığı bu eser hem İslam dünyasında hem de Orta Çağ Batı dünyasında cerrahi alanında her zaman bir başyapıt olarak kalmış ve neredeyse 300 yıl Avrupa Tıp Büfredatı'nın önemli bir parçası olmuştur. Tıp tarihinin ve İslam dünyasının en büyük cerrahı ve anatomi uzmanı olan Ezzehravi uzmanlık alanlarını ve çoğu kendi icadı olan ve cerrahide kullandığı 200 kadar aleti yazdığı eserinde resimlerini de çizerek ayrıntılı olarak anlatmıştır. Günümüz modern cerrahisinin ilk öncüsü olan Ezzehravi, cerrahideki ilk ve orijinal büyük buluşları gerçekleştirmiş kişidir. Dolayısıyla cerrahiyi bağımsız bir dal haline getiren ilk kişidir. Ezzehravi, o dönemde yapılması imkansız gibi görülen birçok ameliyatı gerçekleştirmiş, cerrahi alanında getirdiği yeniliklerin yanı sıra hemofili hastalığını ilk olarak tanımlayan hekim olmuştur. Ameliyatlarda kanamayı önlemek için damar dikimiyle damarları birbirine birleştirme yöntemini Ezzehravi bulmuştur. Fakat ondan 6 asır sonra yaşayan Fransız doktor Ambrose Parr bu uygulamayı bulduğunda büyük bir kaşif olarak lanse edilmiş ve Ezzehravi'den ne yazık ki hiç bahsedilmemiştir. Ameliyat ipliği olarak kendi bağırsağını kullanan, eklem iltihaplarının tedavisini ilk defa gerçekleştiren de yine zehravi olmuştur. Böbrek ve mesanede oluşan taşları ameliyatla çıkarma metodunu bulmuş, idrar yollarında sonda kullanmayı gerçekleştiren de yine ilk olarak zehravi olmuştur. Akciğer iltihaplanmaları konusunda ilk kez ameliyatla göğsü yarıp dağlama yoluyla hastalığı tedavi etmeyi başarmıştı. Fıtık ameliyatını yapan ilk hekim gene ezzehravidir. Karaciğer hastalıklarına teşhis ederek ağız yaraları ve şişmeleriyle ilgili tedavilerde başarılı olmuştur. O döneme kadar Tek bir hastalık olarak bilinen guatr ve tiroid bezi kanserini ayrı ayrı tarif ederek teşhis koyan yine ezhehraviydir. Göz kanserinin ameliyatla nasıl tedavi edileceğini yine ilk o göstermiştir. İngiliz doktor Persival Patty, 18. yüzyılda omurilik tüberkülozları ve artritle ilgili teşhis ve tedavi usullerini Patty adıyla duyurmuştu. Ancak Ezzehravi, ondan tam 8 asır önce bunun tedavisini yapmıştır. Cerrahi alanındaki keşifleri ve tedavi yöntemleriyle tıp tarihinde büyük bir çığır açan Ezzehravi, yaşadığı 83 yılın sonunda, 1013 yılında Kurtuba'da vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır